Bir One Minute Destanı Bir gün bir delikanlı dolaşırken ormanda Vahşi hayvanlar sarmış etrafını bir anda Delikanlı korkmamış, gür sesiyle kükremiş One minute kapak olsun bunca vahşete demiş Hayvanlar şaşkın şaşkın birbirine bakmışlar Bu sert delikanlıya Kafaları takmışlar İlk defa rastlamışlar Böyle asi birine Demişler ki Gömelim bu çılgını derine Acilen aramışlar Teşkilattan birini Birleşmiş hayvanların Genel sekreterini Demişler ki Hey banki burada bir deli var Bize küstahça kalkan Kocaman bir eli var Derken Açlık bastırmış, kebap çekmiş canları Lakin doyurmak zormuş bu vahşi hayvanları Demişler ki Asya'da, Afrika'da kebap bol Çöp şişlere takarız şöyle biraz kafa kol Birkaç milyoncuk insan doğranmış varillere Pişir emri verilmiş küresel gorillere Bu kitlesel kebabı tıka basa yemişler Dünya beşten küçüktür tartışılmaz demişler Lakin tehlikedeymiş aslanların payları Şu van minit depremi kırmış bütün fayları. Bakmışlar uyanıyor doğunun miskinleri Hemen devreye girmiş paralelin cinleri Öfkesinden köpürmüş kainatın imamı Demiş ki şeffaflaşsın otellerin hamamı ne var ki ihanetin bohçaları açılmış Şantaj, montaj ne varsa ortalığa saçılmış Kısacası adalet dalaleti sollamış Bir van münit dünyayı beşik gibi sallamış Kimdir bu delikanlı merak ettim doğrusu Peşinde bin bir pusu yok mudur hiç korkusu Duydum ki çok eminmiş Bakmazmış arkasına Hiç kurşun işlemezmiş O takva hırkasına Dik başını Allah'tan başkasına eğmezmiş Yoksa bu koca dünya Hiçbir şeye değmezmiş Anladım ki Bu destan ezberleri bozacak Bu mesajı tarihler Mahşere dek yazacak Artık bütün mazlumlar Hırkayı giyecekler Ve bütün zalimlere one minute diyecekler Bu satırları yazan bendeniz haddin bilir Diyor ki dinleyenden belki bir dua gelir